30. Numaralı konu, Ebu Hüreyre'nin annesini İslam'a davet etmesi ve onun da kabul etmesi. Evet, Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor, müşrik olan annemi zaman zaman İslam'a davet ediyordum, bir gün yine onu İslam'a davet ettim, Hazreti Peygamber hakkında bazı çirkin şeyler söyledi, ağlayarak Hazreti Peygamber'e gittim ve Allah'ın Resulü, annemi İslam'a davet ettim, Müslüman olmadığı gibi bugün de senin hakkında hoşa gitmeyen sözler söyledi, dua etti Allah, Ebu Hüreyre'nin annesine